Allah kendisini görmeksizin gıyabında kendisini tahzim edip haramlardan sakınanları meydana çıkarmak için sizi av nevinden bir şeyle deneyecek. Bir av bolluğu ki ellerinizde yetişebilecek mızraklarınızda. Kim bundan sonra konulan hududu aşarsa işte ona gayet acı bir azap vardır. Ey iman edenler siz ihramlıyken av öldürmeyin.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 açıklandığı takdirde hoşunuza gitmeyecek şeyleri sormayın. Eğer Kur'an'ın indirilmesi esnasında onları sorarsanız size açıklanır. Halbuki Allah onları bağışlamış, sizi onlardan muaf tutmuştur. Çünkü Allah gafurdur, halimdir, affı ve müsamahası geniştir. Sizden önce bir topluluk o kabil şeyleri sormuş, sonra da onlar sebebiyle kafir olmuşlardı. Allah ne bahire ne sahibe, ne Vasile ne de Ham diye bir şey bildirmiştir. Fakat o kâfirler bu inançlarını Allah'a mahal ederek ona iftira etmişlerdir. Onların ekserisinin akılları ermez. Kendilerine Allah'ın indirdiğine ve Rasule onların hakemliğine gelin denildiğinde, atalarımızı ne halde bulmuşsak o bize yeter derler. Ataları hiçbir şey bilmeyen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 ve O'na şahitlik edenlerden olalım. Meryem'in oğlu İsa, Ey büyük Rabbimiz, Ey yüce Allah, bize gökten bir sofra indir ki, bizim hem evvelimiz, hem ahirimiz, yani ümmetimizin tamamı için, o gün bir bayram olsun, ve senden bir mucize olsun. Bizi rızıklandır, zira rızık verenlerin en hayırlısı sensin, dedi. Allah buyurdu ki, ben onu yukarıdan size indiririm. Fakat bundan sonra, her kim nankörlük edip kâfir olursa, onu dünyada hiç kimseye yapmayacağım derecede cezalandırırım. Hem Allah Teala, Ey Meryem oğlu İsa, sen mi insanlara, beni ve annemi Allah'tan başka iki tanrı edenin dedin, diye sorguladığı vakit, o şöyle diyecek. Haşa! Sen şeritten,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 İşte büyük başarı ve mutluluk budur. Göklerin, yerin ve oradaki her şeyin hakimiyeti Allah'ındır ve O her şeye hakkıyla kadirdir. En'am suresi Mekke'de nazil olmuş olup 165 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Hamd gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve aydınlığı var eden Allah'ın hakkıdır.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 Kendileri de elleriyle onu tutmuş bulunsalardı, o kâfirliklerinde inât eder, yine de bu besbelli bir büyüden başka bir şey değil derlerdi. Bir de ona bizim de görebileceğimiz bir melek gönderilmeli değil miydi? dediler. Eğer biz bir melek gönderseydik, elbette iş bitirilmiş olur, sonra kendilerine göz bile açtırılmazdı. Şayet o elçiyi melek kılsaydık, Yine onu bir adam şeklinde gösterir de, düştükleri şüpheye onları yine düşürmüş olurduk. Senden önce de nice peygamberlerle alay edilmişti. Fakat alay ettikleri gerçek, o maskaralık edenlerin üzerine inip, her taraflarından sararak mahvetti. De ki, dünyayı gezin dolaşın, sonra da peygamberlere yalancı diyenlerin akıbetlerinin nice olduğunu bir düşünün.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 diye soracağız. Sonra onların şirklerinin vardığı son nokta, sığınacakları tek yalancı özrü, Rabbimiz Allah hakkı için vallahi biz müşrik değildik, demekten ibaret olacaktır. İşte bak, nasıl da kendi vicdanlarına karşı yalan söylediler. Uydurdukları o tanrılar da, kendilerinden uzaklaşıp, ortada görünmez oldular. Onlardan,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 seninle münâkaşaya girişerek, bu, eskilerin masallarından başka bir şey değildir, derler. Onlar, hem halkı Kur'an'dan ve Peygamber'den uzaklaştırırlar, hem de kendileri ondan geri dururlar. Böylece, yalnız kendilerini mahvederler de, farkına varmazlar. Onlar, ateşin karşısında durdurulup da, ah ne olurdu, dünyaya bir geri döndürülsek de,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 Hayat, sırf dünya hayatımızdan ibaret. Biz bir daha diriltilecek de değiliz. Onlar, hiç şüphesiz, yalancıdırlar. Hem onları Rablerinin huzuruna getirilip, hesap meydanında durduruldukları zaman bir görsen, Hak Teâlâ, nasıl diyecek, şu gördüğünüz diriliş gerçek değil miymiş? Onlar da, evet, Rabbimiz hakkı için gerçekmiş, diyecekler. Allah Teala buyuracak,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 Senden önce nice peygamberler yalancı sayıldılar da tiksib olunmuya ve her türlü eziyete uğratılmaya karşı sabrettiler. Nihayet kendilerine yardımımız gelip yetişti. Öyle ya, Allah'ın sabredenlere yardım vadeni değiştirebilecek hiçbir kuvvet yoktur. Nitekim o resullerin kıssalarından bazı bölümler sana ulaşmıştır. Eğer onların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 bu daveti kabul ederler. Ölüleri ise, Allah diriltecek, sonra onun huzuruna çıkarılacaklardır. Ona bizim ısrarla istediğimiz bambaşka bir mucize indirilse ya, deyip duruyorlar. De ki, şüphesiz Allah, öyle bir mucize göndermeye kadirdir. Fakat onların çoğu bunu bilmezler. Hem yerde hareket eden, hiçbir canlı, kanatlarıyla uçan,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 eğer size Allah'ın azabı gelir yahut kıyamet gelip çatarsa Allah'tan başkasına mı yalvarırsınız Doğru kimseler iseniz haydi söyleyin gerçeği hayır yalnız ona yalvarırsınız O da dilerse duanıza sebep olan sıkıntıyı giderir ve o zaman siz de Allah'a kattığınız o ortakları o bâtıl mabutları unutursunuz. Senden önce de birtakım ümmetlere resuller gönderdik. Dinlemediler. Hakka dönüş yapsın, suçlarının affı için niyaz etsinler diye onları çetin bir yoksulluk, hastalık ve sıkıntılarla cezalandırdık. Bari kendilerine şiddetimiz geldiği vakit yalvarsaydılar, tövbe etseydiler. Fakat heyhat, onların kalpleri kaskatı olmuş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 onun cemaline ve rızasına muhtaç olarak niyaz edenleri yanından kovma. Sen onlardan onlar da senden sorumlu değilsiniz ki onları kovup da zalimlerden olasın. Biz onlardan kimini kimiyle neticede Allah bula bula aramızdan bunları mı lutfuna layık gördü desinler diye işte böyle imtihan ettik. Allah kimin şükrettiğini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 Suçlu kâfirlerin yolu, mü'minlerin yolundan ayırt edilsin diye, böylece ayetleri tam tamına açıklıyoruz. De ki, Allah'tan başka taptığınız şeylere ibadet etmem, bana yasak kılındı. De ki, sizin keyfi arzularınıza uymayacağım, yoksa sapmış olurum. De ki, ben Rabbimden gelen, apaçık bir delile dayanmaktayım. Siz ise,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 Sonra onlar, gerçek efendileri, Mevlâları olan Allah'a götürülüp teslim edilirler. İyi bilin ki, bütün hüküm yetkisi O'nundur ve O hesaba çekenlerin en süratlisidir. De ki, siz yalvara yakara, ağlaya sızlıya ve gizlice dualar ederek, şöyle dediğiniz demler, sizi karanın ve denizin karanlıklarından,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 kiminize, kiminizin hıncını tattırmaya kadirdir. Bak ayetleri nasıl tekrarlıyor. Türlü türlü ifade ediyoruz ki onları anlasınlar. Bu hakikatin ta kendisi olduğu halde senin halkın onu yalan saydı de ki ben sizden sorumlu değilim. Her haberin kararlaştırılmış bir zamanı vardır. Siz de yakında öğrenirsiniz. Ayetlerimiz hakkında alaylı tavırla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 O her türlü fidyeyi denkleştirse bile, yine ondan kabul edilmez. İşledikleri günahları yüzünden helâke sürüklenenler, mahvolanlar, işte bunlardır. İnkârlarından dolayı onlara, kaynar sudan bir içecek ve acı veren bir azap vardır. De ki, Allah'tan başka, bize yalvarıp ibadet ettiğimiz takdirde fayda,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 Âlemlerin Rabbine teslim olmamız emrolundu. Bir de namazı hakkıyla ifa edin ve Allah'a karşı gelmekten sakının diye de emrolundu. Hepinizin sonunda toplanacağı yer onun huzurudur. Gökleri ve yeri hak ve hikmetle yaratan odur. O, "Ol" dediği zaman her şey olu verir. Sözü haktır. Sur'a üfleneceği günde hakimiyet onundur. Görünmeyeni de görüneni de olmuşu da olacağı da o bilir. O hakîm ve habirdir. Tam hüküm ve hikmet sahibi ve her şeyden hakkıyla haberdardır. Bir zaman İbrahim atası Azere ne sen putları tanrı mı ediniyorsun? Doğrusu ben seni de halkını da bes belli bir sapıklık içinde görüyorum demişti. Biz İbrahim'e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 Onların hepsi de salih, hayırlı insanlardandı. İsmail'i, Elyasa'yı, Yunus'u, Lut'u da nübüvvete erdirdik. Her birini de yaşadıkları asrın insanlarından üstün kıldık. Onların babalarından, zürriyetlerinden, kardeşlerinden kimini de aynı şekilde etraflarındaki insanlara üstün kıldık. Onları seçtik. Onları doğru yola götürdük. İşte bu yol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 Ondan başka tanrı yoktur. Her şeyi yaratan odur. O halde yalnız ona ibadet edin. Her şeyin yönetimi onun elindedir. Gözler ona erişemez. Onun ilmi ise bütün gözleri ihata eder. Gözlerin görmediği her şeye nüfuz eden, her şeyden haberdar olan Latif ve Habir odur. Rabbinizden size muhakkak ki deliller gelmiştir. Artık kim gözünü açar görürse kendi lehine kim de hakkı görmeyip batılı seçerse kendi aleyhinedir. Sendeki ben sizin üzerinizde bekçi değilim. İşte biz ayetleri iyi canlayıp kavramaları için farklı üsluplarla türlü türlü beyan ederiz. Biliyoruz ki onlar neticede sen ders almışsın diyeceklerdir. Ayetleri böyle türlü türlü açıklamamız, bilmek isteyen kimselere Kur'anı iyice beyan etmek içindir. Rabbinden sana ne vahiy olunuyorsa ona tabi ol. Ondan başka Tanrı yoktur. Onun için sen de müşriklerden uzak dur. Eğer Allah dileseydi onlar müşrik olmazlardı. Biz seni onların üzerine bekçi olarak göndermedik. Sen onların işlerini yürütmekle de görevli değilsin.